Günaydın. Bugün ilk kampanyanın muhatabı daha önce pek çok kampanyanın da muhatabı olan Pegasus Havayolları. Kampanyayı başlatan Mert'in talebi Pegasus'un kabin içindeki azami kiloyu arttırması. Mert diyor ki, bildiğiniz gibi kargo bölümünde kedi ve köpeklerimizi yalnız bırakmak hepimizin istemediği bir durum. Birçok havayolları kilosu 8 kilograma kadar olan köpek ve kedilerimizi kabine kabul etmekte. Ama bu durum Pegasus için geçerli değil. Çünkü Pegasus'un kabin içindeki azami kilo sınırı maalesef 5 kilogram gibi düşük bir rakam. Bu yüzden 5,5-6-7-8 kilogram gibi küçük ırk köpek ve kediler maalesef kargo bölümünde ancak uçabiliyor. Belki imzalarımız azami kiloyu arttırmalarına sebep olur. Bu yüzden sizden de bir imza bekliyoruz diyor Mert. Sıradaki haberimizin konusu günümüzde birçok restoran tarafından uygulanan 30 dakika siparişi teslim edilmesi. Muhatabı Domino's Pizza olan kampanya Şivan okçuoğlu tarafından başlatılmış. Şivan'ın talebi 30 dakikada Pizzanız Kapınızda kampanyasının iptal edilmesi. Şivan diyor ki, insanlar uyarılmadıkları sürece hata yaptıklarını anlayamadıkları alışkanlıklara sahip olabilirler.'' Domino's Pizza'nın 30 dakikada pizzanız kapınızda söylemiyle daimi bulunan kampanyası motosikletli Domino's kuryelerinin hayatlarını ve sağlıklarını riske atmaktadır. Bilhassa büyük şehirlerimizin trafik kaosu 30 dakika sınırı moto kuryeler için daha da sıkıntılı ve tehlikeli hale getiriyor. Evrensel İnsan hakları beyannamesinin birden fazla maddesine aykırı bulunan bu kampanyanın tamamen kaldırılmasını talep ediyorum. Kampanyanın bir anda iptalinin mümkün görülmediği durumda alternatif 30 dakika kampanyasını istemiyorum opsiyonu sipariş seçenekleri içerisine eklenmeli. Bu kampanya, aşağıda listelenmekte olduğum insan hakları beyannamesi maddeleriyle uyumsuzluk içerisindedir, diyor ve maddeleri hatırlatıyor. Evrensel insan hakları beyannamesi madde 1. Bütün insanlar hür, haysiyet ve hakları bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanı sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyetiyle hareket etmelidirler. Madde 3. Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır. Madde 5. Hiç kimse işkence, zalimane, gayri insani, haysiyet kırıcı cezalara ve muamelelere tabi tutulamaz. Bu kampanyanın aynı beyannamenin 29. maddesinde temel olarak başlatıyoruz. Madde 29 diyor ki: "Her şahsın haysiyetinin serbest ve tam gelişmesi ancak bir topluluk içinde mümkündür ve şahsın bu topluluğa karşı görevleri vardır." Dünyada henüz insan sağlığından ve hayatından önemli bir pizza üretilemedi ve asla üretilemez. Pizzayı severim fakat insanları daha çok severim. Lütfen bu kampanya ile ilgili aşağıda sıraladığım seçeneklerden en az bir tanesini en kısa zamanda hayata geçirerek çalışanlarınızın sağlıklarını riske atmalarını izin verecek girişimlerde bulunan kampanyalar düzenlemeyin. 1. 30 dakika kampanyası tamamen kaldırılsın. 2. 30 dakika kampanyasına sınırlamalar getirilsin, trafiğin yoğun olduğu iş saatlerinde, iş okul çıkış saatlerinde kampanya uygulanmasın, akşam gece saatlerinde trafiğin rahatladığı zamanlar tercih hakkı olsun. 3. Hizmet verilen ilin hava durumuna göre kampanya iptal edilebilsin, yağmur ve kar yağışlı havalarda bu kampanya katiyen uygulanmasın. 4. Domino's bu tarz kampanyaların insan haklarını ihlal ettiğini ve kamuoyu vicdanını yaraladığı gerçeğine karşı Objektif bir tavır takınarak müşterilerinin bu kampanyadan istifade etme alışkanlıklarını törpüleyerek yok etmek konusunda gayret göstersin. Sadece dominozu yetkilileri değil, halkımızın da bu tarz kampanyalara karşı uyarılması, bilinçlendirilmesinde yardımınızı talep ediyorum. Sadece bir imzanız yeterli diyor Şivan Okçuoğlu. Zabıt katipliği sınavı hakkında bir kampanya var sırada. Kampanya başlatan Enver Kasapçı'nın talebi zabıt katipliği sınavında KPSS puan sıralamasının olmaması. Enver kampanyayı Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne yönelik başlatmış ve diyor ki, 31.12.2013 tarihinde yayınlanan icra katipliği alım ilanında daha önceki katiplik ilanlarında rastlamadığımız KPSS puan sıralaması uygulamasına şahit olduk. Bu uygulamanın yalnızca icra katipliği sınavına yönelik olduğunu düşünerek zabıt katipliği ilanını beklemeye koyulduk ancak son zamanlarda çeşitli çevrelerden edindiğimiz söylentilere göre bu uygulamanın alım ilanının yıl içinde açıklanması muhtemel olan zabıt katipliği sınavında da uygulanacağı yönünde. Sınava başvuru yapan ve girmeye hak kazanan adayların bir kısmının kendisini denemek amaçlı sınava girdiği ve söz konusu listeye girmeyi başarıp sınava gitmediği düşünülürse, söylentilerin doğru olması durumunda geçmişte KPSS'ye 70 puan şartı ile sınava hazırlanan katiplik için emek veren on binlerce insanın mağdur olacağını belirtmek istiyoruz. Böyle bir şey düşünülüyorsa... Katiplik adayları olarak bu uygulamanın en azından KPSS 2014'ten sonra olmasını, katip adaylarının bunun birincinde olarak KPSS 2014'e girmesini ve böylelikle tüm sorumluluğun katip adaylarına yani bizlere bırakılmasını umut ediyoruz. Gerekli hassasiyetin bakanlık makamınca göstereceğini düşünerek gereğinin yapılmasını arz ederim demiş kendisi. Sırada Erzurum'dan bir haberimiz var. Kampanya Gazi Maraş tarafından Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne yönelik başlatılmış. Talebi ise ATA-AÖF, Sosyal Hizmet Lisans Harçı ücretlerinin indirilmesi. Gazi diyor ki, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri olarak harç ücretlerinde adaletsiz bir dağılım olduğunu düşünüyoruz. Özellikle Sosyal Hizmet Lisans Programı'nın dönemlik harç ücretinin diğer bölümlerden yaklaşık 4 kat fazla olması kabul edilebilir bir şey değil. Halkla ilişkiler ve tanıtım, işletme, sosyoloji gibi lisans programlarının harç ücretleri 290 lirayken sosyal hizmet lisans programının harç ücreti bu sene kayıt olanlar için 950, geçmiş dönemlerde kayıt olanlar için 1250 gibi uçuk bir rakam. Diğer bölümlerde olduğu gibi bize de herhangi bir materyal sunulmuyor. Aynı dönemde aynı sınavlara giriyoruz. Yani kısaca onlardan fazla ya da eksik değilken neden harç ücretleri bu kadar fazla diye sormuş Gazim Aras. Günün son haberine geldik. Kampanyacı Tüm One Direction sevenlere seslenerek talebini şu sözlerle ifade ediyor. Biz Directioner olarak One Direction grubunun Türkiye'ye gelmesini istiyoruz. One Direction Türkiye'ye gelsin ve ekliyor. Directioner'ız ve onları çok seviyoruz. Onları görmek istiyoruz. Lütfen onları Türkiye'ye getirin. Hatta öncelikle İstanbul'a gelsinler. Her şehirde Directioner kardeşlerim var ve herkes onları görmek istiyor. Bu ve benzeri birbirinden ilginç kampanyaları Change.org sitesinde bulabilir. Siz de kendi kampanyanızı başlatabilirsiniz. Esen kalın.